Ramazan orucunu orucunu çocuk emzirdiği için kazaya bırakır mı? Eğer bir kadın hamile ise veya hatta çocuk emziriyorsa ve ha hamileliğinden dolayı eğer oruç tutacaksa ve o orucundan dolayı cenine zarar verilecekse o zaman orucu oruç tutmayıp doğumdan sonra Orucunu tutar, temiyorsa ve orucudan dolayı o çocuk zedelenecekse, hastalanacaksa, zayıf duruma düşecekse o zaman o kadın ne yapmayacak? O Ramazan ayında oruç tutmayacak. Ramazan bittikten sonra aralıklı da olabilir, devamlı da olabilir ne yapar kaza edebiliyor. Yani sene içerisinde ikinci bir Ramazan gelmeden önce geçirmiş olduğu 30 günü aralıklı bir şekilde eda geldi. Hamileyken Ramazan geldi. Doğurduktan sonra da bir Ramazan daha geldi. Emziriyor. Onu da tutamadı. Yani bu asaydan mazeretlerden dolayı bu sefer iki sene üstüse? yok öyle değil. Doğru öyle değil. Şimdi biliyorsunuz çocuk ilk doğduğu zaman anne sütünden başka bir şey yemez. Öyle değil mi? arada biraz ilerledikten sonra mesela biz biz de çocuk çocuk yetiştirdik. Belli bir dönemden sonra çocuklara ek gıdalar veriliyor. Tamam mı? O zaman bu ek gıdalar